Ve alihi ve ashabihi ecmain Amma ba'd Bugün 9 Kasım 2009 Pazartesi 3 esas şerhlerimizin 10. dersi. Tevfik Allah'tan Evet en son ibadet çeşitlerinde kalmıştık devam ediyorduk. Daha bitirmedik Evet Mu'elif Rahimullah demişti ki Ve enva'u l-ibadetilleti yemerallahu biha mislu l vel iman vel ihsan ve minhu du'a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 Bunlardan birincisi dua dedi, sonra havuf dedi, sonra araca biz bunları anlattık. Bugünkü inşallah işleyeceğimiz ile beraber tevekkul. Evet, müellif rahimahullah diyor ki, ve delilu tevekkul. Neydi bizim ee, siyakımız? Müellif rahimahullah ibadet çeşitlerine zikretti. Biz biraz anlattık, birkaç tanesine değindik, sonra dedik ki delillerini zikredecek.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 Ha. Öyle mi? Tabi. Tevekkül ve râhbe ve râhbe vel Bu dördün delillerini anlatacak. Zikredecek müellif. Biz de anlatacağız inşallah. Evet. Sıralama bu. Kitapta diyor ki ve min huddua vel kavfu ve râca. Sonra ve tevekkülü ve râhbetü ve râhbetü vel huşû. Biz biraz tevekkülü anlattık değil mi? Râhbetü de anlattık. Biraz rahbeyi de anlattık. Korku dedi ona. kuşuyu da anlattık ama müellifin kendisi yakında dediğin gibi deliller ile beraber müellif şimdi zikredecek biz de anlatalım inşallah yüzümüzün etince diyor ki müellif ve delilü tevekkül tevekkülün delili kavlihu teala Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir evet Allah Azze ve Celle'nin şu kavli tevekkülün delilidir Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ala Allahi fatevekkalu in kuntum mu'minin." Eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin. Şimdi biz hatırlarsan nasıl tahrife tarif etmiştik şeyi? Tevekkülü ederek ki el-i'timadu ala Allahi ma'a thiqati bihi vel ve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 Hatta tarifte bile bu var zaten. Dikkat et. Diyor ki, Allah'a sağlam bir şekilde güvenmek ve sebeplere sarılarak. İbn-i ne diyor? Her kim tevekkül ancak sebepleri ortadan kaldırmayla olur derse, terk etmeyle olur derse, bu haktır. Ama devamı var işte İbn-i Çok acayip bir cümle kullanıyor. Ancak kaldırmak kalpten kaldırma ile olmalıdır. Cevahillerden, azalardan değil diyor. Anladın? Hani biz ne anlatmıştık tevekkül için? Dedi ki tevekkülü tevekkül ederken sebepleri iptal etmek akla zarar bir şeydir. Kişinin işte evini kapatmayıp Allah'a havale ettim diye.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 şey tevekküldeki sebeplere sarılırken tevekkül etmede sebeplere sarılırken bunu yapmamızın sebebi dinin bunu bize emretmesi sebeplere sarılmamamızın sebebi de şey sebeplere itimat etmememizin, kalbimizi sebeplere bağlamamızın sebebi de din. Tamam? İşte İbn Kayyim buna vurgu yapıyor burada. İbn Kayyim bunu söyler sayrı kitaplarında bu sebep ibareleri çok vardır. Hatta İbn Teymiyye'den de var. İbn Kayyim medaledül serkinde vesaire söyler.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 Arkadaşın Ebru odadadır, ona çağırırsın, dua edersin. Dersin ki ya ahi, dua nedir aslında? Asıl kök manası, Lugat i̇bn Faris'e falan baktığında derler. Yani e, kalp, kalbin karşı tarafa meylederek, tamam mı? Ondan bir şey talep etmem. Bunun gibi diyorsun ki ya ahi, bir gelsene şu bavulu taşıyalım Ebru odaya. Bu bir duadır. Ha, o yüzden biz diyoruz ki işte duada ayırıyoruz. Diyoruz ki şirk olan kısmı var.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 mahlukat hakkında ancak caiz olan şey tevkildir. Yani ce, buna da, bu da cevarih yani azalar cihetiyle alakalıdır. Kalp cihetiyle alakalı değil. Tevkil. Tamam. Mesela dersin ki, şöyle dersin. Tevekkeltu aleyke Mesela nasıl kuralım? Kura, kura, Tevekkeltu aleyke yani İşte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 hem bunu dille söylemen olmaz hem de kalp ben zaten ancak yapabileceğin vekeltuğe vekeltu tevekeltu değil yani tevekkül vekeltu tevekil tamam o yüzden iki kısma ayırıyoruz birini diyoruz ki tevekil birincisi tevekkül tevekkül Allah'tan gayrısına sarf edilmesi caiz değil. Tevkil ise caiz. Yani bu da vekalet, vekalet ediyorlar ki elmer hiye isnadu şey min a'mal el-cevarih lil-makhluq fi ma güç yetirebileceği şeylerde, he? Azalar ile alakalı olarak bir şeyi karşı tarafa isnat etme. Budur işte tevekkel. Bu da caiz. E tevkil.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 Allah Azze ve tevekkül etmek bu imanın kemalindendir Tamam? Bu imandandır. Bunun imandan olduğunun derili Allah Azze ve Celle'nin şu kavli. Mu'elif mü, mü, Rahimuhullahan söylediği kavli. Söylediği ayet zikrettiği ayet ne diyor? Bu ala Allahi Eğer müminseniz ne yapın? Allah'a tevekkül edin. Bak. O yüzden diyoruz ki tamam tevekkül imandan.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 tamamıyla karşı tarafa verir, tevekkül Tevekkül verilmediği için alimler bunu haram olan kısma dinden çıkarmayan, haram olan kısma sokmuşlardır. Burada bazı ilim işte küçük şirk demiştir. Tamam bir de böyle bakalım olaya. Bu önemli bir nokta. Mesela tevekkülle tevekkül örnek verdik. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Okçular Tepesi'ni düşünün. Bak mesela onun devamlı örnek verilir. Okçular Tepesi'ni düşünün şimdi. Uhud'da yerleştirdi okçuları tepeye değil mi? Bunun ismi nedir Nebi Sallallahu Aleyhi yapılan? Tevkildir. Çünkü şüphesiz ki Nebi Sallallahu Aleyhi sellem, zaferi kazandıracak olan da zafer elden alacak olan da Allah olduğuna inanıyordu. Ha? İnanıyordu. Bunda bir şüphe yok. Ama okçuları oraya yerleştirmesinin şeyini sadece zahir amellerle alakalı.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 diğer mahlukat. Ha? Yani e, Rab vardır, merbûb vardır. Terbiye eden vardır, terbiye edilen vardır. Terbiye eden Allah'tır, terbiye edilen bütün mahlukatlardır. Yani alakül hal böyle. Yani bedehî taksimatlar var. Tamam? Aklın direkt men e, ortaya çıkardı bu. Naslarda zaten hep buna delalet eder, tamam? Evet. Şimdiaki Ayete bak. Diyor ki Müelif Fahimullah ve delil ve delilü tevekkül, tevekkülün delili kavluhu Teala Allahu Celle Celalinin şu kavlidir. Ve alallahi fetevakkalu in kuntum mu'minin. Şimdi tevekkül bak bu ayeti biz nasıl çeviriyoruz? Önce burada ince bir nokta var. Eğer mümin iseniz tevekkülü Allah'a has kılın. Aslında ayetin orijinal tercümesi budur.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 Yok. Yalnızca lafsu olarak fakat, hal zaten illa vesaire bu tür tabirler yok ayette. Ama belagat ilminde bir kayde var. Bunlar ittifak edilmiş kaydeler. Anlıyor evet, Hani ihtilaf edilmiş bir kayde de birisi kabul ediyor, birisi reddediyor diye bir şey yok. Bu dilin bizzat kendisi. Takdimul maimul, alil amil, yufidul hasır. bu kaydedir. Yani ammi bir tabirle anlatayım. Burada ilmi tabirle değil, anlaşılmaz.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 şeyin وَنَفْيهُ أَمَّا سِوَهُ Veya buna yakın bir tabir. Bir şeyi, bir hükmü bir şey için ispat edip o şeyden başkası için nef yetemek. Hasır budur. O zaman diyoruz ki تَقْدِيمُ الْمَعْمُلْ عَلَى الْاَمِلْ يُف۪يدُ الْحَصِرِ Yani bir şey, amili ma'mulden önce yani ma'mulu, amilden önce öne almak hasır ifade eder. sadecelik. Yani bu ne demek? Şimdi bak, aslen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 Şimdi amil fetevekkelü dedik mi? Ha? Dedik ki aslen hangisi önce gelmesi gerekir? Amil. Ayette amil mi önce gelmiş? Fetevekkelü mü önce gelmiş? Önce gelmemiş. Gelmiş. Me'mul önce gelmiş, gelmiş. Alallahi kısmı önce gelmiş. E, o yüzden diyoruz ki burada işte alallahi'nin ma'mul olan alallahi'nin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 Burada herhangi bir hasır olmazdı. Çünkü fetevekkelu amil, alallahi, ma'mul. Tamam önce amil gelmiş, sonra ma'mur gelmiş, sıralama olduğu gibi. Ama ma'mulun önce gelmesi, amilin sonra gelmesi ki ayette zaten amil olan fetevekkelidir ma'mul olan alallahi'dir. İşte burada ma'mul olan alallahi'nin ale, ale, amil olan fetevekkeludan önce gelmesi hasır ifadedir.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 Başkasından onu ne yapmak? Nefretmek. Yani tevekkül Allah'a has kılıp başkasının için nefretmek. Birinci delil bu. Tevekkülün Allah'a has olduğunu. Ta akdimul ma'mul alel amil. Tamam. İkincisi de, bak şimdi takıya. Ne diyor? İn kuntum mu'minin. Eğer mümin iseniz. Hı? Eğer mümin iseniz. Şimdi, burada tevekkülün, tevekkülün, Allah azze ve şey, tevekkülün imandan olduğunun delili var mı? Var. Bak şimdi. Dikkat et, burada da belagatı bir nokta var. Allah ayette diyor ki, اِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِ Eğer mümin iseniz, Allah'a tevekkül edin. Kaide. Bu da bedehi bir kaydedir Türkçede de var, dünyanın bütün dillerinde de aynı. اَلْمُؤَلَّقُ عَلَى الشَّرْطِي يُعْدَمُ عِنْدَ عَدَمِهِ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 Kaç tanedir ve bunlar nelerdir? Anladığın şekilde bir anlattık. İki tane olduğunu dedik. Ee, eğer doğru tecrübe edersek... Birincisi... Derse, birincisi, eğer Tevekkülü Allah'a has kılın dedik. Çünkü e, sen, o ıslahları kullanmadan tarif tamam. edeyim. Kendi tamam, kendine tabii kendine, tabii. Kendi anladığın şekilde de, önemli değil. Kelimenin... Yani bu... Lugatta e, bir kural, bir kaydı olduğu için... Evet... E, aldaha has kılın çıkıyor çünkü sonra gelen gelen şey normalde öne alınmış. Ondan dolayı eee has kılın çok güzel manası geliyor. Ama bunu sen böyle çünkü Arapça okuyoruz sen Arapçada. Bunların hepsi işine yarayacak. Takdimul Yaz yazalım bakayım şunu. Takdimul ma'mul Şöyle söyleyeyim. Takdimul ma'muli alal amili yufidu الحشرة. قرآن كريمدا، Kerim'de onlarca sünnette yüzlerce كثيرة. Bu tip naslar var Hasır ifade etmiş Sırf bu سُنن النصارى، Yoksa yalnızca sadece في bu tip Kelimeler olmadığı halde Sadecelik ifade etmiştir Tamam الكريم، ikinci delil. O zaman dedi ki birinci delil ne? Peki Allah'a yapılmasının ikinci şey ne? İkinci şey olarak da bir şeyin bir şeye bağlanması. Yani dedi ki her lügatta her dilde bu geçerli bir kaydı. Eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin deniliyor. Yani Allah'a tevekkül yoksa mümin olmak da yok. Hani bu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 Şimdi bir de e, hani dedi ki te, e, bu Allah'a has kılmasının iki vecihi. Bir de ibadet olduğunun iki vecihi. Zaten yani ilk noktasıyla ilk kısmı ile anlatmış olduk ama biraz daha açacak olursak bak şimdi kahıya. Ve alallahi fetevkelu. Allah'a tevekkül eden dediği zaman. Şimdi bak Allah'a tevekkül eden dediği zaman. Allah bize bunu emretmiş oluyor mu?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 Türkiye ortamına göre belki de en büyük alimler arasındadır Arapçada. Yani belagat ilmindeb vesaire. Bunu konuştuk. Yani dedim ki bak Allah azze ve celle imanın şartını söylüyor. El muallak ale şey'i ademu indü bunları söyleyince adam e, tabii itiraz getiremedi ama bak akı. Burada neden bunu söylüyorum? Burası önemli. Şimdi karşı tarafın eğer bedehi kaideler varsa veya bu kaideleri sanfık ettiğin zaman karşı tarafın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 Sen diyorsun ki, e, nebi saselim açıklamamış mı? E zaten adam nebi saselimin açıkladığı şekli anlatıyor sana. Nebi saselim açıklamıştır, nasıl açıklamıştır? Allah nerededir? Biz de Adam diyor ki, ben öyle anlamıyorum ki, şöyle anlıyorum. Ben Türkçe'sini böyle anlıyorum. Varsa itirazın gel dön dönelim Lugat'a. Ben Türkçe'sini şöyle anlıyorum. Allah değer olarak nerede? Cerrah dedi ki, semalar kadar. Hani oğluna söylersin ya, oğlum ne kadar seviyorsun beni böyle kollarını açarsan ne kadar falan, anladın? Mı? Bunun gibi.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 Böyle çoluk çocuk zaten çoluk. O kafir çöpçü kafir bakkal kafir Diyebiliyor yani bu kadar net Aa, tabii <gülüyor> mi? İşte bak bu kadar e, ilmi yetersiz olan insanlar bu kadar kişiyi ifsat ediyorsa Tekfir mevzusu olarak düşün Bir de eşari olan şu Hasan Hussak Kafa acaba Türkiye'ye koysak ne yapar O da ayrı bir mevzu Aha. Ama Kişi adam akıllı Mevzuları anlarsa Adam akıllı mevzuları tahkik ederse selefin fehmiyle nasları anlarsa siyaksi baklara dikkat ederse anladın Allah'ın izniyle selefin önünde ilmi olarak durabilecek hiç kimse yoktur bak bakayım, mesela atıyorum selef alimlerimiz var mesela 500 yıllarda 700 yıllarda yaşamışlar o zaman adamlar kitap yazmış yani düşün öyle alimler ki bunlar günümüzde daha yeni getirilen şüphelere bile o kitaplarda cevap bulabiliyorsunuz ilk defa çıkmış. Çünkü adam sana öyle bir usul kayda vermiş ki o usul kaydayı bütün şüphelerin üzerinde uygulayabilip def biliyorsun. O kadar alimler. Ama işte mesele bunları fehmedene. Yani alâ kulli mesela biz bu adamla konuştuğumuzda bu adama baktığınız zaman dersin ki bu adam Allah'ı Arapçası var, medresede hoca, büyük bir hoca. Yıllarca okutmuş, yüzlerce talebesi var. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Adam diyor ki korku ibadet değil. Yok de şöyle olursa böyle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 Neyi getireceksin? Örnek Kur'an'dan namazın farz olduğunu neyin deli getireceksin? Getir bakayım. Getir ben hemen Batu ne olarak sana cevap vereyim. İşte namaz belli vakitlerde farz kılmıştır. E diyor ki tamam Allah Kur'an'da ne diyor? Salat belli vakitlerde farz kılmıştır. E evet, diyor tamam salat kelimesinin manası. Du. Hakikaten de salat kelimesinin manası. Evet Allah belli vakitlerde duayı farz kılmıştır diye anlıyor. O yüzden belli vakitlerde elini açıyor. Allah Ya Rabbi bana çocuk ver şunu ver. Para ver bilmem ne. Tamam dua ettim.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 Bir saat doldu. O zaman bırakalım Ahi. bırakalım. Önümüzde o zaman rahbet ve rahbeti anlatacağız. Yani neler kaldı şimdi önümüzde delilleriyle beraber ziket etmemiz gereken. Birincisi, ha? rahbet. Ha, e, tabii burada tevekkül hakkında birkaç tane daha şey anlatayım.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 ve men yetevekkel alellahi fehuve hasbuhu kim allaha tevekkül ederse her kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafi gelir hasbuhu yani kafihi demek ahe hasb yani el kifaye yani Allah ona yeter yani sanki şöyle demiş oluyor kim yani men yetevekkel yani men yefevved emrehu ilellahi fehuve kafi kim